Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyorum. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum. Bu deve bu kadar etmez de ama. Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor. Ama onu benden satın aldınız Artık o sizin Tamam tamam Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi 80. Bölüm Abdullah'ın vefatından kısa bir süre sonra Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed vefat etti Hazreti Muhammed'i kimsesiz kaldığında bağrına basıp büyüten bu hanımın vefat haberi hem peygamberimizi hem de ailesini çok üzmüştü. Esselamu aleyküm Osman. Ve aleyküm selam Ümmü Eymen. Hoş geldin. Buyur. Ayşe yok mu? O cenaze işleriyle ilgilenmek için Fatıma'nın evine gitti. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı.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 Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı Onun neye üzüldüğünü anlar Hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı Ben de Resulullah'ı anılarını anlatırken dinlemiştim Yengesini çok severdi Evet bir gün onları ziyarete gitmiştim Evde bir sürü çocuk vardı Fatıma onları yıkamaya girişmiş, bir yandan da ateşe yemek koymuştu. Çocuklar bir o yana bir bu yana koşturuyor, sürekli annelerinden bir şeyler istiyorlardı. Muhammed ise bir kenara çekilmiş, sessizce oturuyordu. Fatıma'nın onu önce yıkayıp saçlarını taramış olduğunu fark ettim. Daha sonra çocuklar sofranın başına toplandı. Yemek yemek için sabırsızlanıyorlardı. Fatıma yine Muhammed'den başladı Önce onun yemeğini verdi Sonra kendi çocuklarınınkini O zaman ne kadar güzel ahlaklı bir insan olduğunu anlamıştım Herkes bu fedakarlığı yapamaz Allah razı olsun Amin Resulullah nasıl? Çok üzgün Ali'nin yanında Defin hazırlıklarını yapıyorlar Ben de yanlarına gidip yapabileceğim bir şey var mı bakayım Peki ben de birazdan geliyorum Allah'a emanet ol Güle güle sen de Allah'a emanet ol ümmüyeyim Müslümanlar defin için toplanmışlardı Fatıma binti Esed Resulullah'ın gömleğiyle kefenlendi Peygamberimiz kazılan kabrin içine girip dua etti. Arkadaşları onun gözyaşlarının kabre damladığını görebiliyorlardı. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptığına şahit olmayan ashabı şaşırmışlardı. Hazreti Ömer söz aldı. Ya Resulallah! Şu kadına yaptığın şeyi başkasına yaptığını görmemiştik. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e şu cevabı verdi. Ebu Talip'ten sonra bana bu kadın kadar iyiliği dokunan kimse olmamıştır. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken o önce benim saçımı temizler, tarar, gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Sonra yengesine dönerek şöyle dedi. Allah seni bağışlasın ve hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin anneciğim. Sen benim annemden sonra annemdin. Kendini aç durur, beni doyururdun. Kendi ihtiyacın varken beni giydirirdin. En iyi nimetlerden kendi nefsini alıkoyar, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki dirilten ve öldürendir. Hiç ölmeyen diridir. Ey Allah'ım! Annem, Fatıma binti Esed'e rahmet et, onu bağışla, girdiği yeri genişlet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımı kabul et. Amin. Medine'de yaşayan Yahudilerle ilişkiler devam ediyor ve resmi yazışmalar yapılıyordu Ashab-ı kiramdan kimse İbranice bilmiyordu Peygamberimiz bu dili öğrenmesi için henüz 15 yaşında olan Zeyd bin Sabit'i görevlendirmeye karar verdi Zeyd çok zeki bir çocuktu Hicret gerçekleştiğinde henüz 11 yaşındaydı ve Peygamberimizden dinlediği pek çok sureyi ezberlemişti Babası vefat etmiş olan Zeyd'in amcaları onu Resulullah'ın huzuruna götürüp bu yeteneğini göstermek istemişlerdi. Ya Resulallah! Bu çocuk oğullarındandır. Sana inen surelerden 17 tanesini ezbere okur. Peygamberimiz Zeyd'den bildiği sureleri okumasını istedi. O da Kaf suresini okumaya başladı.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 ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Zeyd'in okuyuşu hem peygamberimizin hem de dinleyenlerin çok hoşuna gitmişti. Maşallah. Ne güzel okuyorsun delikanlı. Allah, Allah ilmini arttırsın. Allah ilmini arttırsın. Zeyd'in bu kabiliyeti okuma yazma öğrenmesiyle daha da gelişmiş, peygamberimizin vahiy katipliğini yapmaya başlamıştı. Kur'an ayetleri nazil oldukça Zeyd, peygamberimizin emriyle onları bulabildiği yazı malzemelerinin üstüne yazıyordu. Resulullah Zeyd'i yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Zeyd, benim için Yahudilerin yazısını öğrenmeni istiyorum. Zeyd denileni yaptı ve kısa sürede İbranice'yi ardından da Süryanice'yi öğrendi. Bundan sonraki yazışmaları hep o yaptı. İran asıllı sahabi Selman-ı Farisi hala bir Yahudinin elinde köle olarak çalışıyor, çok istemesine rağmen Peygamberimizin yanında bulunamıyordu. Bulduğu her fırsatı değerlendiriyor, Mescid-i Nebevi'ye gidiyordu. Bir gün Resulullah'la yaptığı bir yürüyüş esnasında bir ağaç altında dinlenmeye karar verdiler. Peygamberimiz ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı. Peygamberimiz Selman'a ''Ey Selman, böyle yapmamın sebebini niçin sormuyorsun?'' dedi. Eh, ''Niçin öyle yapıyorsunuz?'' Peygamberimiz şöyle cevapladı. ''Bir Müslüman güzelce abdest alıp beş vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür.'' ''Keşke sizinle daha sık görüşebilsem. Sahibim evden çıkmama müsaade etmiyor.'' Ancak belli günlerde işlerini halletmek için dışarı çıktığımda sizi görebiliyorum. Peygamberimiz, ey Selman, kölelikten kurtulman için sahibinle anlaşma yapsan diye bir teklifte bulundu. E, kabul eder mi ki? Teklif edeceğim. Bakalım nasıl cevap verecek? Gel! Girebilir miyim? Gel Selman, ne oldu?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 Dediğiniz gibi sahibimle konuştum. 300 hurma fidanı dikmem ve 1600 dirhem altın karşılığında beni azat edeceğini söyledi. Ama bu miktarı nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Peygamberimiz arkadaşlarına kardeşinize yardım ediniz dedi. Bunun üzerine ashab-ı kiram'dan kimisi 10, kimisi 20, kimisi 30 fidan getirdi. Nihayet gerekli olan 300 fidan toplandı. Resulullah Selman'a şimdi git de şu fidanlar için çukurlar kaz Kazma işi bitince bana haber ver Onları kendi ellerimle dikeyim dedi dersiniz. ben size haber vereceğim Sen bahçene git biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz Biz de sana yardımcı oluruz Selman evet, evet, evet. Tabi hep birlikte yaparsak evet, çabuk biter evet, evet. Sen bahçene git biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz Hadi, bir Hadi, Hadi. Hadi hep birlikte